evinde kendi e, abdesecek suyu varsa şadırvandan su almak israf diye bir şey yok. İsraf nedir? Yani bir e, nimeti e, boş yere harcamaktır. Şimdi camilerdeki e, şadırvanların suyunu belediye belediyeler karşılıyor veya dernekleri karşılıyor. Oraya o şadırvanlara ne yaptı? Müslümanlar abdesalsın diye yaptı. Siz suyu açarsınız çokça. Efendim Diyelim ki 1 litre suyla abdest alabilecek iken veya kuş parmak kadar akma ile de abdest alabilecekken 3 parmak kalınlığında suyu çokça şey açarsanız o zaman israf olur. Bu evde de böyle zaten hocam. Evde Kendi de böyle başka evde de, evde de böyle. Dolayısıyla evinde su varken şadırvan da abdest alırsa israf olurdu bir şey yok. Böyle bir şey yok yani.